Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar Türkiye Radyolar Perişan FM Ömer Pekin'le Erkeğin sesi Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abicim her gün dayak Artık kadınlardan <gülüyor> dayak yemek istemiyorum Yükük karım bana bir koydu Pencereden aşağı langırdı sokağın ortasına düştüm Nedir bu kadından çektiğim ya? Artık ben yapamıyoruz. Bıktım, dayak yemedik. Yerim kalmadı bu kadın. Yani koca mıyım? Şamar oğlanı mıyım? Anlamadım. <Gülüyor> Ömer Pekin'le Erkeğin sesi. Değerli dinleyenler, Değerli dinleyenler bir radyo fenomeni bir radyo klasiği haline gelen Ömer Pekin'le Erkeğin Sizi programında yine sizlerle birlikteyiz. Acıların sevince, hüzünlerin mutluluğa, mağlubiyetlerin galibiyete dönüştüğü, beraberliklerinse ise penaltıya kaldığı, radyoların tek 6'da devre 12'de biter formatındaki hüzün programı Ömer Pekin'le Erkeğin Sizi programımızda bu sefer görülmemiş bir dram izleyeceğiz değerli dinleyenler kahramanı kahramanıysa yıllardır ailesini arayan ancak aradığı ailesini bir türlü bulamamış mağdur mu mağdur bir erkeğimiz. Adı da Dilaver sevgili dinleyenler. Soyadını evet. vermek istemiyoruz. <gülüyor> hoş geldin sevgili Dilaver. Ee, hoş bulduk Ömer abi. Ee, evet sevgili dinleyenler Dilaver çok acılar çekmiş. Evet çok, çok çok acılar çektim. Kendisinden ne gibi acılar çektiğini hep beraber evet. dinleyelim. Evet, evet Ömer abi. Gerçekten de çok azlar çektim ben. Çok sıkıntılar yaşadım. Ailem beni daha iki aylıkken cami havlusuna bırakmış Ömer abi. Cami havlusuna mı? Ee, e, evet, evet. E, Havlu değil o sevgili Dilaver. Avlu, avlu. Hep yanlış söylerler. Bak sen de yanlış söyledin. Yok, yok Ömer abi. Şimdi bu cami havlusu Fakirim ama havluyla ile avlu arasındaki farkı biliyoruz herhalde. O kadar da değil. E, e, evet dinleyenler. Şaşılacak şey bunca yıllık radyocuyum. İlk defa cami havlusuna bırakılan bir çocukla beraberiz. Gerçekten şaşılası, gerçekten evet, dramatik evet. bir durum. Çok ee, Sonra ne oldu? <gülüyor> ne olsun Omer abi? Beni cami havlusuna bırakmışlar, tamam mı? Hiç unutmuyorum. Beyaz bir havluydum. Ee, beyaz, ben beyaz bir havluydu. Mahallede bir cami vardı. Evet. Abdest alanlar o havluyla korunuyordu. İşte beni o cami havlusuna bırakmışlar. <gülüyor> o cami havlusunda büyüdüm ben tek başıma. Anlatabiliyor muyum? İnanır mısınız Omer abi? Ben o havluyu hala saklıyorum ya. İşte yanımda şu, şu işte yanımda getirdim havlu işte. Evet dinleyenler, zavallı Dilaver, zavallı genç o günlerin hatırası olarak e, havluyu, cami havlusunu saklamış. E, gerçekten dramatik bir durum. E, evet, evet abi e, abi. Peki sonra ne oldu Dilaver? Şimdi Ömer abi ben bu cami havlusunda e, beş sene yaşadım. Beş sene? Beş sene, bir fiil ben bu havluda yaşadım. Şimdi takdir edersiniz ki çocuk olarak tek başına büyümek zor. Evet, zor. zor. Ee, söylemesi ayıptır. Altını bile kendi kendimi değiştirdim Ömer abi. Hadi ya! <gülüyor> ya nasıl değiştirdin sevgili Dilaver? Yani düşünüyorum zor da... Zor oldu, Hakikaten ben şu anda şu yaştayım. Oğlum Mahir Yunus Emre var iki buçuk yaşında. Allah bağışlasın. Onun abi. altını bile değiştiremiyorum. Yani babası olarak bile zor değiştiriyorum. Yani zavallı Dilaver bebekken kendi altını bezlemişsin. Vallahi helal olsun. Evet, Gerçekten evet. bir dram sevgili dinleyenler. Peki zor olmadı mı sevgili Dilaver? Olmaz abi? mı Omer abi? Çok çok çok zor oldu. Çok sıkıntılı oldu. <gülüyor> çünkü, çünkü maalesef benim ıslanınca sıvıyı alta geçiren... Esnek yan batlı hazır benzerim olmadı beraber abi. Olmadı olmadı. Yani gerçekten olmadı. zor olmadı. bir durum değerli dinleyenler. Gerçekten insanın e, gözyaşları e, sel olup akası geliyor. Buradan e, üzülme sevgili e, Dilaver. Buradan nasıl üzülmem, nasıl üzülmem. tüm insanlarımıza sesleniyorum. Yani bu Seslenmem. kadar merhametsiz mi olunur? Neden evet. bu çocuğa sahip çıkmadınız? Niçin bu çocuğu ortada bıraktınız? Cami evet. havlusuna koyup kim evet. gitti bunu? Evet Ömer abi şimdi neden sahip çıkmadılar? Tarkan vardı hani Altar'ın oldu Atilla'lı savaşı hatırladın mı? Evet. Kurdu vardı hani, atıl kut diyordu, Tarkan o da atılıyordu. Evet. İşte Tarkan sokakta kalınca o Tarkan'a kurtlar sahip çıkmış ve Tarkan'ı büyütmüş. Yani bir kurdun yaptığını insan olarak bana yapamadılar, bana yapamadılar. Beni cami havlusunda büyüttünüz, sizden alacağım var, maziye soracağım var, soracağım var, maziye soracağım var, evet, soracağım var. Evet, ne desen haklısın. Ne desen haklısın Dilaver. Haklayayım tabi. Vaziye ee, soracağım var. Evet Dilaver. Ee, sevgili Dilaver. Vaziye soracağım var. Sevgili Dilaver sus. E, sevgili Dilaver. Kulağım, kulağımı bırak. Merhaba kulağımı bırak. Gerçekten e, dramatik bir durum e, değerli dinleyenler. Eminim şu anda radyolarınızın başında. Yazıklar olsun bana sahip çıkamadınız. Niye ha niye? E, niye? Evet dinleyenler hayli duygusal bir atmosfer şu anda. <gülüyor> üzülmemek elde değil. E, üzülmemek hakikaten... Üzülmemek elde değilmiş. Üzülsen ne yarar? Hayatım kaymış benim. Benim hayatım bitmiş benim hayatım. <gülüyor> Yazıklar olsun size ve sizin gibilere. <gülüyor> <gülüyor> e, e, o, e, yeter e, abartma sevgili Dilaver. <gülüyor> Dilaver sonra ne oldu e, <gülüyor> Dilaver? Olsun haber abi. İşte bu cami havlusunda ben yedi yaşına kadar yaşamışım. Yedi yaşına kadar cami havlusunda yaşadın. Evet. evet Bilgeyim yedi sonra... yaşına kadar. Sonra sonra havlu küçük gelince, şimdi bana küçük bir havlu koymuşlar e, oraya. Ben oradan ayrılıp iki oda bir salon olan bir hamam havlusu buldum. Onun içinde yaşamaya başladım. <gülüyor> evet dinleyenler. E, gördüğünüz <gülüyor> gibi e, cami havlusundan sonra e, hamam havlusu bulup orada yaşamış. Yani hayatı havlular içinde geçmiş evet, bir genç. Evet evet Bu gence abi. maalesef sahip çıkamadık. Sahip çıkan yok. <gülüyor> sahip çıkan yok. Ömer abi evet ben bebekken havluda yaşamaya alıştığım için şimdi belli bir dönem havlu olmadan da yaşayamadım. Alışkanlık yaptı ben. Evet bende. Tabi, evet, evet evet. Bende bu alışkanlık oldu. Yani öyle ki ben ilk zamanlar havluyu annem zannettim. Hadi. Evet anne dedim. Havluyu gördüm anne dedim. O kadar havluyla yaşamaya alışmışım. <gülüyor> Anlayanlar e, havluya anne diyen bir çocuk gerçekten yürekler dayanmaz. Peki e, sevgili Dilaver e, evet. ailen nerede? Ya ne bileyim Ömer abi nerede? Bilsem ben şimdi size gelir miydim? E, e, Sen de böyle saçma e, e, sorular oluyorsun. E, haklısın Dilaver. E, haklısın ama biz de ne yaptık evet, Dilaver? Evet, evet. Ne yaptık? Ne yaptınız? Şunu yaptık uzun araştırmalarımız sonucu ailenin izini bulduk sevgili Dilaver. Hadi ya. Evet. Ha, gerçekten mi? Evet. E demek demek ailemin izini buldunuz. E, evet Dilaver bulduk. E, sıkıntıların artık bitecek sevgili Dilaver. Şu an ve, sevinci, sevincimden alıyorum şu an beraber. Ve, ve sevgili Dilaver sıkı dur. Baban sevgili baban şu anda stüdyomuzda. Babam mı? E, ama e, sevgili Dilaver tam burada e, program bitiriyoruz çünkü süremiz bitti sevgili Dilaver. Hadi ya. Ama abi şimdi siz de hep bunu yapıyorsunuz ya. Tam baba diye seslenecekken yapıyorum abi. Bir hafta bekleyin. Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi Perişan Efendim Perişan Efendim DTK Radyo'da DTK Radyo'da DTK Radyo'da Perişan Efendim Perşane şu ben, Perişan, ben, ben, dünyana, ya, ben, ben Pekin, Sarıtaş, teknik yapım ben <gülüyor> dinleyin, dinleyin, tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.persanefm.com www.persanefm.com <gülüyor>